Arthur Schopenhauer Eristik Diyalektik Haklı Çıkma Sanatı Eristik Diyalektik tartışma sanatıdır. Mutlaka haklı çıkmak amacıyla tartışma sanatı. Yani hem haklıyken hem de haksızken. Örneğin insan belli bir konuda objektif olarak haklıyken izleyenlerin gözünde ve hatta bazen kendi gözünde de haksız Kabul edilebilir. Bu durumda karşımdaki tartışmacı benim kanıtımı çürüttüğünde aslında belki başka kanıtlar da olabileceği halde savunduğum önerme çürütülmüş sayılmaktadır. Tabi bu durumda muhalifin içinde tam tersi bir ilişki söz konusudur. Objektif olarak haksızken haklı çıkar. Yani bir tezin objektif doğruluğu ile, Tartışmacı ve dinleyicilerin değerlendirmesine göre geçerliliği iki ayrı şeydir. Bu nereden ileri gelir? İnsan türünün kötülüğünden. Böyle olmasaydı bizler baştan sona dürüst olsaydık o zaman her tartışmada sadece gerçeği gün ışığına çıkarmaya çalışırdık. Bunun ilk dile getirdiğimiz düşüncemize mi yoksa karşımızdakinin görüşüne mi denk düştüğüne aldırmazdık. Bu hiç fark etmezdi ya da en azından tamamıyla ikincil sayılırdı. Oysa şimdi asıl sorundur. Düşünme yetisi bağlamında özellikle duyarlı olan doğuştan kibirlilik, ilk öne sürdüğümüz düşüncenin yanlış, muhalifimizin görüşünün ise doğru çıkmasını istemez. Öyleyse her tartışmacı doğru bir yargıda bulunmak için çaba göstermelidir. Dolayısıyla önce düşünüp sonra konuşması gerekir. Ama doğuştan kibirliliğe çoğunlukla gevezelik ve doğuştan hilekarlık eşlik eder. Bu kişiler düşünmeden konuşur ve eğer savlarının yanlış olduğunu, haksız olduklarını fark ederlerse durum bunun tam tersiymiş gibi görünsün isterler. Gerçeğe olan ilgi doğru olduğu sanılan önermenin oluşturulması sırasında herhalde çoğu kez yegane, itici güç iken şimdi yerini kibrin bilgisine bırakmıştır. Doğrunun yanlış ve yanlışın da doğru gibi görünmesi gerekmektedir. Ancak bu karlığın artık bize de yanlış görünen bir önerme üzerinde bu ısrar edişin bile bir mazereti vardır. Başlangıçta önermemizin doğruluğundan çoğunlukla tamamen eminizdir. Ama şimdi karşı tarafın argümanları onu geçersiz kılmış görünmektedir. Önermemizden hemen vazgeçersek aslında haklı olduğumuzu sonradan anlamamız çok olasıdır. Kanıtımız yanlıştı ama önerme için doğru bir kanıtlama vardı. Sadece önermeyi kurtaracak argüman hemen aklımıza gelmemişti. Dolayısıyla bizde şöyle bir düstur oluşur. Karşı argüman doğru ve ikna edici göründüğünde bile onunla savaşmalı, sadece görünüşte doğru olduğuna ve tartışma esnasında aklımıza onu çürütecek ya da kendi iddiamızı başka bir biçimde doğrulayacak bir argüman geleceğine inanarak mücadeleyi sürdürmeliyiz. Böylelikle tartışmada hilekarlığa neredeyse mecbur kalırız. En azından baştan çıkıp oraya doğru çekilmemiz kolay olur. Bu süreçte anlama yetimizin zaafı ve istencimizin sapkınlığı birbirini karşılıklı olarak destekler. Bundan şu ortaya çıkmaktadır. Tartışan kişi genel olarak doğru için değil, sadece kendi önermesi için mücadele eder. Yurt ve ocak için gibi ve haklıyken de haksızken de hareket eder. Göstermiş olduğumuz gibi başka türlüsünü Yapamaz. Genellikle herkes kendisine yanlış ya da şüpheli göründüğünde bile savını kabul ettirmek ister. Bunun için gerekli araçları herkese kendi kurnazlığı ve kötülüğü bir ölçüde temin eder. Tartışmalar sırasında edinilen günlük deneyim bunları bize öğretmektedir. Yani herkesin kendi doğal mantığı olduğu gibi kendi doğal diyalektiği de vardır. Ama bu doğal diyalektik, hiç de doğal mantık gibi güvenilir değildir. Kimse kolay kolay mantık kurallarına karşı bir düşünce ileri süremez ya da çıkarsama yapamaz. Yanlış yargılar çok fazladır. Yanlış çıkarımlar ise son derece seyrek görülür. Yani bir insanda doğal mantığın yetersiz kaldığına pek rastlanmaz. Ama doğal diyalektiğin yetersizliği öyle değildir. Bu eşit dağıtılmamış bir doğal yetenektir. Tıpkı esas itibariyle eşit dağıtılmış aklın tersine eşitsiz dağılmış yargıda bulunma yetisi gibi. Çünkü aslında haklı olduğu bir konuda insanın sadece görünürdeki argümanlarla aklının karışması veya görüşünün çürütüldüğünü kabul etmesi ya da bunun tam tersi sıklıkla olan bir şeydir. Ve tartışmadan galip çıkan kişi... Çoğunlukla bunu önermesini oluştururken yargıda bulunma yetisinin doğru işlemesine değil, o önermeyi kurnazlık ve beceriklilikle savunmuş olmasına borçludur. Doğuştan olan her durumda olduğu gibi burada da en iyisidir. Ancak alıştırma yapmanın ve muhalife saldırmaya yarayan ya da onun saldırmak için en fazla kullandığı taktikler üzerinde düşünüp taşınmanın da bu sanatta ustalaşmaya çok büyük katkısı vardır. Yani her ne kadar mantığın gerçekten pratik kullanımı yoksa da diyalektiğin pekala olabilir. Bana öyle geliyor ki Aristoteles kendi asıl mantığını esas itibariyle diyalektiğe temel ve bir hazırlık olması üzerine oluşturmuştu ve asıl meselesi diyalektikti. Mantık Önermelerin yalın biçimiyle uğraşır, Diyalektik ise onların ne içerdiğiyle ya da malzemesiyle yani içeriğiyle. Bundan dolayı biçimin yani genel olanın içerikten yani özel olandan önce ele alınması gerekliydi. Aristoteles diyalektiğin amacını benim burada yaptığım kadar kesin belirlememiştir. Temel amaç olarak tartışmayı göstermiş, ama aynı zamanda gerçeğin aranmasını da belirtmiştir. Daha sonra şöyle der. Önermeler felsefi olarak gerçeğe göre, diyalektik olarak ise görünüş ya da övgüye, başkalarının kanaatine göre incelenir. Bir önermenin nesnel doğruluğunun, onun geçerli kılınmasından veya onaylanmasından farklı olduğunun ve ayrı tutulması gerektiğinin bilincindedir. Ancak bunları diyalektiğin sadece ikinciyle ilgili olduğunu belirlemeye yetecek ölçüde ayırt etmez. Bu yüzden ikinciye yönelik olarak getirdiği kuralların arasına birincininkileri de karıştırmıştır. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki giriştiği işi tam ve kesin olarak sonuçlandıramamıştır. Aristoteles, diyalektiği kurma işini topiklerde, Kendine özgü bilimsel tiniyle son derece metodik ve sistematik olarak ele almıştır. Bu hayranlık uyandırıcıdır. Ama buradaki açıkça pratik olan amaca tam anlamıyla ulaşılamamıştır. Aristoteles analitiklerde kavramları, yargıları ve çıkarımları saf biçim açısından ele aldıktan sonra içeriye yönelir. Artık sadece kavramlarla ilgilidir. Çünkü asıl içerik kavramlardadır. Önermeler ve çıkarımlar kendi başlarına sadece biçimden ibarettir. Onların içeriği kavramlardır. Aristoteles şöyle bir yol izler. Her tartışmanın bir tezi veya bir problemi ve bunu çözmekle görevli önermeleri vardır. Burada söz konusu olan her zaman kavramlar arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiler... Öncelikle dört tanedir. Birinci tanımı veya ikinci cinsi veya üçüncü kendine özgü ayırt edici niteliği yani propriumu veya dördüncü akidensi yani kendine özgü veya onun başkalarından ayırıcı olsun ya da olmasın herhangi bir özelliği kısacası bir nitelemesi aranır. Her tartışmanın problemi bu ilişkilerden birine bağlanır. Bütün diyalektiğin temeli işte budur. Aristoteles, Topik'in 8 kitabında kavramların bu dört açıdan birbirleriyle karşılıklı girebilecekleri tüm ilişkileri ortaya koyar ve her mümkün ilişkinin kurallarını belirtir. Yani bir kavramın bir diğerinin propriyumu, akidensi, genusu veya definitumu olabilmesi için onunla nasıl bir ilişki içinde olması gerektiğini açıklar. Bu gibi bir düzenlemede kolayca yapılacak hataların neler olduğu, böyle bir ilişkiyi kurmak isteyen birinin her defasında nelere dikkat etmesi gerektiği ve başkası böyle bir şey yaptığında o kuruluşu çürütmek için neler yapılacağı. Aristoteles böyle her kuralın ya da bu sınıf kavramlarının aralarındaki her bir genel ilişkinin kuruluşunu topos yani locus, yer, durum olarak adlandırmış ve böyle 382 adet topayı sıralamıştır. Topikler adı buradan gelmektedir. Ayrıca tartışmaya ilişkin bazı genel kurallar dekler. Ama bunlarla da konu tamamlanmış olmaz. Yani topos saf içeriksel değildir. Belli bir nesne ya da kavrama bağlanmaz. Ama her zaman bütün olarak kavram sınıflarının bir ilişkisine dairdir ve bu ilişki de her tartışmada olduğu gibi söz konusu dört açıdan ele alınan sayısız kavram arasında bulunabilir. Ve bu dört ilişki biçiminin de yine alt sınıfları vardır. Buradaki ele alış hala bir ölçüde biçimseldir. Ama mantıkta olduğu gibi Saf biçimsel değil. Çünkü kavramların içeriğiyle ilgilenmektedir. Ancak bunu biçimsel tarzda yapar. A kavramının içeriği, B kavramının içeriğiyle nasıl bir ilişkide olmalıdır ki biri diğerinin genusu, propiumu, akidensi veya tanımını oluştursun ya da bunlara bağlı alt başlıklar durumundaki bir ilişki bulunsun. Karşıtlık, neden ve etki veya bir özelliğin varoluşu ya da eksikliği ve benzeri. Her tartışma bu ilişki üzerinedir. Aristoteles'in topoi olarak bu ilişkiler üzerine getirdiği kuralların çoğu kavram ilişkilerinin doğasında bulunan şeylerdir. Herkes kendiliğinden bunları bilir ve muhalifinin bunlara riayet etmesi için kendiliğinden ısrar eder. Yani tıpkı mantıkta olduğu gibi. Hatta bu durumda kurallara uymak ya da uyulmadığını fark etmek topostaki soyut kuralları gözetmekten daha da kolaydır. Bundan dolayı bu diyalektiğin pratikte kullanım alanı büyük değildir. Neredeyse sadece kendiliğinden anlaşılan ve sağlıklı aklın kendiliğinden fark edeceği şeyler söyler. Örnekler Eğer herhangi bir nesnenin cinsinden söz ediliyorsa ona... Bu cinsin bir türü de tekabül etmek zorundadır. Böyle değilse önerme yanlış demektir. Mesela ruhun hareket ettiği ileri sürülüyorsa uçuş, yürüyüş, büyüme, küçülme ve benzeri gibi belli bir hareket ona özgü olmalıdır. Yoksa ruh hareketsizdir. Yani türü olmayan bir şeyin cinsi de yoktur. Bu topostur. Söz konusu topos Tezler ileri sürmeye ve çürütmeye yarar. Ve tersi de geçerlidir. Eğer bir şeyin cinsi yoksa türü de yoktur. Mesela birisinin bir başkası aleyhine konuşmuş olduğu iddia ediliyor olsun. Onun hiç konuşmadığını ispatlarsak böyle bir şey söylemediğini de ispatlamış oluruz. Çünkü cinsin olmadığı yerde türde olamaz. Nitelik yani proprium konusunda... 215. lokusta şöyle denilmektedir. İlkin geçersizleştirme üzerine eğer muhalif nitelik olarak ancak duygusal yoldan algılanacak bir şey belirtmişse bu kötü bir belirtmedir. Çünkü duyusal olan her şey duyular alanının dışına çıktığı zaman belirsizleşir. Mesela muhalif güneşin niteliği olarak onun dünyanın üzerinden geçen en parlak yıldız olduğunu ileri sürsün. Bu işe yaramaz çünkü güneş battığında artık duyular alanının dışında olduğu için dünyanın üzerinden geçip geçmediğini bilemeyiz. İkincisi bir iddia ileri sürmek üzerine niteliğin doğru şekilde belirtilmesi için ya duyusal yoldan algılanmayan bir şey ya da duyusal yoldan bilinen ama kaçınılmaz olarak hazır bulunan bir şey belirtilmelidir. Mesela yüzeyin niteliği olarak onun önce bir rengi olduğu belirtilmişse, bu duyusal bir özelliktir ama açıkça her zaman mevcuttur, yani doğrudur. Aristoteles'in diyalektiği hakkında bir fikir vermek için bu kadarı yeter. Bana böylece amaca ulaşılmış gibi gelmediği için, bir başka kaynaktan daha yararlanmayı denedim. Cicero, kendi topiklerini Aristoteles'in eserini belleğinde kaldığı kadarıyla taklit ederek oluşturmuştur. Metin çok sığ ve zayıftır. Cicero, bir topusun ne anlama geldiğini, amacının ne olduğunu açık seçik kavrayabilmiş değildir ve kendi icadı, türlü çeşitli anlamsızlığı bir yığın hukuksal örnekle donatmıştır. Onun en kötü yazılarından biridir bu. Diyalektiği saf haliyle kavramak için objektif gerçekle ilgilenmeden onu sadece haklı çıkma sanatı olarak ele almalıyız. Tabii eğer zaten haklıysak haklı çıkmamız daha kolay olacaktır. Ama kendi başına diyalektiğin başlıca görevi her türden saldırıya özellikle dürüst olmayan saldırılara karşı insanın kendini nasıl savunacağını ve aynı şekilde başkasının iddialarına kendisiyle çelişkiye düşmeden ve söyledikleri çürütülmeden nasıl saldırabileceğini göstermektir. Objektif doğruyu bulma işini, kendi önermelerini geçerli kılma, kabul ettirme sanatından ayırmak gerekir. Bunlardan ilki çok farklı bir faaliyettir. Yargıda bulunma yetisinin, düşünümün ve deneyimin işidir. Ve buna özgü bir sanat yoktur. Diğer ise diyalektiğin amacını oluşturur. Diyalektik görüntünün mantığı olarak tanımlanmıştır. Yanlış. Öyle olsa sadece yanlış önermelerin savunmasında kullanılabilirdi. Oysa insan haklı olduğunda da görüşünü savunmak için diyalektiğe gereksinim duyar. Hileli yolları tanımalıdır ki onlara karşılık verebilsin. Ayrıca... Muhalifi aynı silahlarla vurabilmek için bunlara sıklıkla kendisi de başvurabilir. Yani diyalektik açıdan objektif doğruyu bir kenara bırakmak ya da tesadüf saymak zorundayız. Tek yapmamız gereken kendi iddialarımızı nasıl savunacağımızı ve muhalifimizin görüşlerini nasıl çürüteceğimizi bulmaktır. Buna yönelik kuralları uygularken objektif doğruyu hiç dikkate almamalıyız. Çünkü genellikle objektif doğru bilinmez. Çoğu zaman haklı ya da haksız olduğumuzu kendimiz de bilemeyiz. Sık sık buna inanır ve yanılırız. İki tarafta sık sık buna inanır. Çünkü doğru derindedir. Tartışmaya başlarken kural olarak herkes kendi dediğinin doğru olduğuna inanır. Tartışma ilerlediğinde iki tarafta kuşkuludur. Ancak tartışmanın sonunda doğrunun bulunması, onaylanması beklenir. Ama diyalektik bununla meşgul olmaz. Bir kılıç ustası dövüşürken düelloya yol açan olayda kimin haklı olduğuyla ilgilenmez. Tek dikkat ettiği şey hamle yapıp isabet ettirmek ve hasmının hamlelerini savuşturmaktır. Diyalektikte de aynen böyledir. Tinsel bir kılıç dövüşüdür diyalektik. Ancak böyle saf olarak kavranırsa kendine özgü bir disiplin oluşturabilir. Çünkü saf objektif doğruyu amacımız olarak görürsek yalın mantığa geri döneriz. Öte yandan amacımız yanlış önermeler öne sürmek olursa ortaya kuru sofistikten başka bir şey çıkmaz. Ve her iki durumda da nesnel doğru ve yanlışı önceden bildiğimiz varsayılmıştır. Oysa bu çok seyrek olabilen bir şeydir. Öyleyse diyalektiğin doğru kavranışı söylediğimiz gibidir. Diyalektik tinsel kılıç dövüşü sanatıdır ve tartışmayı kazanmaya yarar. Aslında buna eristik demek daha uygun olurdu. En doğru ismi eristik diyalektiktir ve çok yararlıdır. Ne var ki son zamanlarda haksız yere ihmal edilmiştir. Bu anlamda diyalektik, tartışmada haklı olmadıklarını fark eden ama buna rağmen durumu kurtarmak isteyenlerin doğadan aldıkları yetenekle uyguladıkları bir sanatın sistem ve kurala indirgenerek özetlenmesi ve sunumudur. Dolayısıyla diyalektiğin bilimini yaparken nesnel gerçeklik ve onun ortaya çıkarılması üzerinde durmak tamamen amaç dışı kalırdı. Çünkü özgün ve doğal diyalektikte Böyle bir şey olmaz. Tek hedef haklı çıkmaktır. Yani bizim kastettiğimiz anlamda bilimsel diyalektiğin temel görevi tartışmada başvurulan hileleri tek tek açıklamak ve çözümlemektir. Böylece bunları gerçek tartışmalarda hemen tanıyabilir ve yok edebiliriz. Tam da bu nedenle diyalektik açıkça objektif gerçekliği değil, Tartışmayı kazanmayı nihai amacı yapmalıdır. Geniş çaplı araştırmalar yaptığım halde bildiğim kadarıyla bu yönde gerçekleştirilmiş herhangi bir çalışma yok. Yani bakir bir alan var önümüzde. Amacımıza varmak için deneyimden yola çıkmalıyız. Çevremizde sık yaşanan tartışmalarda tarafların söz konusu hileleri birbirine nasıl kullandığını gözlemleyerek Farklı biçimlerde tekrarlanan Hilelerin genel yapılarına Ulaşmalıyız Böylece hem kendimiz Kullanmak hem de bize karşı Kullanıldıklarında Bunu boşa çıkarmak üzere Genel bazı hileleri Ortaya koyabiliriz Bütün Diyalektiğin Temelleri İlk önce Her tartışmanın esasını Ele alacak bir tartışmada Aslında ne olduğuna bakacağız Diyelim ki muhalifimiz bir tez öne sürdü ya da biz sürdük. Bu fark etmez. Bunu çürütmek için iki tarz ve iki yol vardır. Tarzlar 1- Konuya yönelik 2- insana yönelik ya da kabul edilmiş olana göre. Yani öne sürülen önermenin ya eşyanın tabiatıyla, mutlak nesnel gerçekle ya da muhalifin başka iddialarıyla veya onayladığı diğer şeylerle, yani göreli öznel gerçekle uyuşmadığını göstermeliyiz. Bu sonuncu tarz sadece kanaate bağlı göreli bir şeydir ve konuya ilişkin nesnel doğruyla bir bağlantısı yoktur. Yollar A. Doğrudan çürütme B. Dolaylı çürütme Doğrudan çürütme tezin nedenlerine, Dolaylı çürütme ise sonuçlarına saldırır. İlki tezin doğru olmadığını, ikinci ise doğru olamayacağını gösterir. Doğrudan çürütme iki türlü olabilir. Ya muhalifin önermesini dayandırdığı nedenlerin yanlış olduğunu gösteririz ya da nedenleri kabul ederiz ama bunlardan o önermenin çıkmayacağını gösteririz. Yani tasımın vargısı veya biçimini hedef alırız. Dolaylı çürütmede ise ya sapmaya bir şeyi, karşıtının saçma ya da olanaksız olduğunu göstererek ispatlama ya da örneğe başvurulur. Sapmada muhalifin önermesini doğru kabul ederiz. Sonra bunu doğru kabul edilen bir başka önerme ile birlikte bir çıkarsamanın öncülü olarak kullandığımızda ne sonuç çıkacağını gösteririz. Ortaya açıkça yanlış olan bir vargı çıkmıştır ya eşyanın tabiatıyla ya da muhalifin başka iddialarıyla çelişmektedir. Yani konuya yönelik ya da insana yönelik olarak yanlıştır. Demek ki muhalifin tezi olan önerme de yanlıştır. Çünkü her ne kadar yanlış öncüllerden hep yanlış önermeler çıkmasa da doğru öncüllerden sadece doğru önermeler çıkar. Örnek: karşı örnek Genel önermenin doğruca formülasyonunda kapsadığı özel durumlara gönderme yapılarak çürütülmesi. Söz konusu durumlar aslında genel önermeye uymadığından demek ki önermenin kendisi yanlıştır. Her tartışmanın çerçevesi, iskeleti işte böyledir. Yani artık tartışmaların temel bilgisine sahibiz. Çünkü esas itibarıyla her türlü tartışma buna döner, buna indirgenir. Ama bütün bunlar gerçek ya da sadece görünüşte olabilir. Hakiki ya da sahte gerekçeler ileri sürerek gerçekleşebilir. Ve işin aslını bilmek kolay olmadığından tartışmalar da uzayıp gider ve sert geçer. Aynı şekilde biz de açıklamalarımızda gerçeği ve görünüşü ayırt edemeyiz. Çünkü zaten bundan tartışmacıların kendileri de önceden emin değildir. Dolayısıyla hileleri haklı ya da haksız olduğumuzu dikkate almadan açıklayacağım. Çünkü bundan kendimiz de emin olamayız. Ancak tartışma yoluyla ortaya çıkacak bir şeydir bu. Ayrıca genel olarak her tartışmada ya da argümantasyonda herhangi bir konu hakkında hem fikir olmamız gerekir ki bunu prensip olarak alıp buradan hareketle tartışılan soruya ilişkin yargıda bulunmaya çalışalım prensipleri reddeden biriyle tartışılamaz. Hile 1 Genişletme Genişletme, muhalifin iddiasını doğal sınırları ötesine çekmek, bunları mümkün olduğunca genel yorumlamak, mümkün olduğunca geniş anlamda ele almak ve abartmak, diğer yandan kendi önermemizin anlamını mümkün olduğunca sınırlı tutmak, onu mümkün olduğunca dar sınırlar içine çekmek. Çünkü bir iddia ne kadar genel olursa saldırılara o kadar açık olur. Hileye karşı çare, ana fikrin ya da tartışma konusunun kesin ve doğru olarak ortaya konmasıdır. Birinci örnek. Ben diyorum ki İngilizler ilk dramcı ulustur. Muhalifim bir örnek vermeyi deneyerek yanıtladı. onların müzikte ve dolayısıyla operada hiçbir şey yapamadığı bilimdir. Ben müziğin dramatik sanat kavramı kapsamında olmadığını, dramın yalnızca trajedi ve komediyi kapsadığını hatırlatarak saldırıyı geri püskürttüm. Bunu o da gayet iyi bildiği halde önermemi genelleştirmeye ve bütün tiyatro gösterileriyle Dolayısıyla operayla ve böylece müzikle de ilişkilendirmeye bu şekilde beni kesinlikle yenmeyi denedi. Önermemizi kurtarmak için yapmamız gerekense bunun tersidir. Eğer ilk ifade şeklimiz buna uygunsa önermemizi başlangıçta kastettiğimizden daha dar kapsamlı hale getirmeliyiz. Örnek 2 A kişi şöyle der. 1814 barışı bütün Alman Hansa kentlerine bağımsızlıklarını iade etti. B kişi bu örneğe şu karşı örneği getirir. Danzing Bonaparte'ın verdiği bağımsızlığı söz konusu barış antlaşmasıyla kaybetti. A kendini şöyle kurtarır. Ben bütün Alman Hansa kentlerini kastettim. Danzing Polonya'daki bir Hansa kentidir. Bu hileyi Aristoteles ve Topik 8'de, 12'de ve 11'de anlatmıştır. Örnek 3 Lamarck, Filosofya Zooloji adlı eserinde poliplerin duyulardan tamamen yoksun olduklarını, çünkü sinirleri olmadığını söyler ama algılama yeteneğine sahip oldukları kesindir. Çünkü yapay olarak daldan dala hareket ederek ışığa yönelirler ve avlarını yakalarlar. Bu nedenle poliplerde sinir kütlesinin bütün vücut kütlesinde oranlı bir şekilde yayılmış, sanki onun içinde eriyip dağılmış olduğu varsayılmıştır. Çünkü poliplerin açıkça algılara olduğu halde özel duyu organları yoktur. Bu görüş Lamarck'ın düşüncesini alt üst edince, o da diyalektik bir tavırla şöyle argümanları ileri sürdü. Öyle olsa polip vücudunun bütün bölümlerinin, her türlü duyu algısına yetenekli olması gerekirdi. Hatta hareket, irade ve düşünme yeteneği de bulunurdu. O zaman bir polip vücudunun her noktasında mükemmel bir hayvanın bütün organlarına sahip demekti. Her noktayı görebilir, kokuyu alabilir, tat alabilir, duyabilirdi. Hatta düşünebilir, yargıda bulunabilir, çıkarsama yapabilirdi. Vücudunun her parçacığı mükemmel bir hayvan olurdu ve polip insandan daha yüksek bir varlık konumuna yerleşirdi. Çünkü insanın ancak bütün halinde sahip olduğu yeteneklere polip vücudunun her bir parçası sahip demekti. Üstelik polipler üzerine ileri sürülen bu iddiaları bütün canlıların en az gelişmişi olan monatlara tek hücreli organizmalar ve nihayet yine canlı varlıklar olan bitkilere de uygulamamak için bir neden yoktur. Böyle diyalektik hileler aracılığıyla bir yazar haksız olduğunu ve aslında bunu kendinin de bildiğini itiraf eder. Çünkü polibin bütün vücudu ışığa duyarlıdır yani sinir yapısı vardır. Önermesini alıp onu polibin bütün bedeninin düşündüğü şekline sokmuştur ile 2. Eşatlılık Eşatlılıktan yararlanarak ortaya konulan iddia genişletilir ve aynı sözcüğün geçmesi dışında konuşulan konuyla çok az veya hiç ortak bir yana olmayan bir şeye dönüştürülüp bu yeni önerme açıkça ve başarıyla çürütülür. Böylece sanki asıl iddia çürütülmüş gibi bir görünüm sağlanır. Eş anlamlılık İki ayrı sözcüğün aynı anlama gelmesidir. Eşatlılık, iki farklı kavramın aynı sözcükle karşılanmasıdır. Bakınız, Aristoteles topik 1'de derin, keskin, yüksek, bazen cisimler, bazen de sesler için kullanılan eşatlılardır. Dürüst ve namuslu ise eş anlamlıdır. Bu hileyi yanıltma, akıl yürütme hatası ile özdeş olarak Anlayabiliriz. Ancak bu çok belirgin yanıltma kolay kolay kimseyi kandıramaz. Bütün ışıklar söndürülebilir. Anlama yetisi bir ışıktır. Anlama yetisi söndürülebilir. Burada dört termini olduğu hemen fark ediliyor. Gerçek anlamıyla ışık ve mecazi anlamıyla ışık. Ama daha inceltilmiş haliyle bu hile özellikle aynı sözcükle karşılanan kavramların yakın ilişki içinde olduğu ve birbirinin yerine geçebileceği durumlarda gerçekten yanıltıcı olabilir. Örnek 1. A diyor ki Kant felsefesinin sırlarına henüz vakıf değilsiniz. B ise A sırlarla işim olmaz benim. Örnek 2. Ben aşağılamaya uğrayan birinin daha büyük bir aşağılamayla karşılık vermez ya da hasmının veya kendinin kanını akıtmazsa, onursuz sayılacağı şeklindeki onur ilkesini ahmakça bulup reddettim. Buna neden olarak gerçek onurun insanın çektiği şeyden dolayı yaralanmadığını, yalnızca yaptığı bir şeyden dolayı yaralandığını ileri sürdüm. Çünkü her zaman herkesin başına her türlü şey gelebilir. Muhalifim saldırıyı doğruca gösterdiğim bu neden üzerine yöneltti ve açık seçik şunu gösterdi. Eğer bir tüccar dolandırıcılık ve sahtecilik veya işini özensiz yaptığı gerekçesiyle haksız yere suçlanırsa bu onuruna bir saldırıdır. Ve sadece çektiği acı nedeniyle onuru incinebilir. Bu durumda tüccarın onurunu kurtarmak için kendisine iftira edenleri mahkemeye vermek, ve bunu yalanlamaktan başka yapabileceği bir şey yoktur. Muhalifim burada eşatlılıktan yararlanarak itibar da denilen ve iftira yoluyla zedelenen burjuva onurunu, şeref de denilen ve aşağılama yoluyla zedelenen şövalyelik onuru kavramına sokuşturdu. Bunlardan ilkine yapılan bir saldırı göz ardı edilemeyeceği, aksine böyle bir iddianın, kamuoyu önünde çürütülüp püskürtülmesi gerektiği için demek ki aynı haklı gerekçeyle diğerine yapılan saldırı da göz ardı edilmemeli, tersine daha ağır bir hakaret ve düelloyla bertaraf edilmelidir. Burada onur sözcüğünün eşatlılığı aracılığıyla çok farklı iki şey birbirine karıştırılıyor ve böylece eşatlılıktan dolayı bir tartışma konusunda dönüşüm, ortaya çıkıyor. Hile 3 Mutlaklaştırma Başka bir şeyle bağlantı halinde ortaya konulan bir önermeyi sanki genel, basitçe, doğruca, basit, mutlak bir geçerlilikle ifade edilmiş gibi almak ya da en azından başka bir bağlama oturtmak ve sonra çürütmek. Aristoteles'in buna ilişkin örneği şudur. Zenci siyahtır. Ama dişlerine bakılırsa beyazdır. Yani aynı zamanda hem siyahtır hem de siyah değildir. Bu kurgusal bir örnektir. Kimsenin aklını karıştırması beklenemez. Şimdi bunun karşısına gerçek deneyimlerimizden bir örnek koyalım. Örnek 1. Felsefe üzerine bir konuşmada benim sistemimin dingicileri koruduğunu ve övdüğünü itiraf ettim. Az sonra konu Hegel'e geldi ve ben onun çoğunlukla saçma şeyler yazdığını veya en azından yazılarının çoğu bölümlerinde yazarın ortaya bir takım sözler koyduğunu, anlamı ise okurun yerleştirmesi gerektiğini iddia ettim. Muhalifim bunu konuya yönelik olarak çürütmeyi denemedi. Bir insana yönelik argümanla yetindi. Ben demin dingincileri övmüştüm ama onlar da pek çok saçma şey yazmışlardı. Buna hak verdim ama dingincileri filozof ve yazar olarak övmediğimi söyleyerek onu düzelttim. Yani onları teorik ürünlerinden dolayı değil sadece insan olarak yaptıklarından dolayı sadece pratik açıdan beğeniyordum. Oysa Hegel'e ilişkin olarak onun teorik çalışmasını ele almıştık. Böylece saldırıyı savuşturdum. Bu ilk üç hile birbiriyle akrabadır. Ortak yanları muhalifin aslında ileri sürülmüş olandan değil farklı bir şeyden söz etmesidir. Yani bu şekilde kandırılan biri karşı ispatın bilinmemesi hatasına düşmüş olur. Çünkü yukarıdaki bütün örneklerde muhalifin söylediği doğrudur. Ama tezle gerçek değil sadece görünüşte çelişki içindedir. Muhalifin saldırısına karşı yapılacak şey onun çıkarsamasında vardığı sonucu reddetmektir. Yani kendi önermesinin doğruluğundan bizim önermemizin yanlış olduğunu çıkarsamasını. Böylece muhalifin çürütmesi varılan sonucun reddedilmesi yoluyla Doğrudan çürütülmüş olur. Bir başka yanıltma çıkacak sonucu önceden görüp öncüllerin doğruluğunu kabul etmeye yanaşmamaktır. Hile 4 Boyunu gizleme Eğer bir sonuç çıkarmak istiyorsak bunu önceden belli etmemeli, öncülleri tek başlarına konuşmaya serpiştirerek kabul ettirmeliyiz. Yoksa muhalif tüm kötü niyetiyle güçlük çıkarır veya muhalifin öncülleri kabul etmeyeceği anlaşılıyorsa, bu öncüllerin de öncüllerini ortaya koymalıyız. Yani ön tasımları getirmeliyiz. Böyle birçok ön tasımın öncüllerini herhangi bir düzen olmaksızın, yani oyunumuzu belli etmeden kabul ettirerek bunu ihtiyacımız olan her şeyi elde edene dek sürdürürüz. Yani uzak bir yerden başlayarak sonuca varırız. Aristoteles bu kuralları topik 8'de vermiştir. Örneğe gerek yoktur. Hile 5 Yanlış önerme kullanma Muhalif doğru öncülleri doğruluklarını fark edemediği veya bunlardan tezin hemen çıkarsanacağını gördüğü için kabul etmiyorsa Savımızın ispatı için yanlış önermelerden yararlanabiliriz. Kendi başlarına yanlış ama insana yönelik doğru önermelerle muhalifin düşünme tarzına uygun yani kabul edilmiş olana göre argümanlar sunarız. Çünkü yanlış öncüllerden doğru sonuç çıkabilir ama doğrudan yanlış asla çıkmaz. Aynı şekilde... Muhalifin yanlış önermesini, onun doğru sandığı yanlış önermelerden hareketle çürütmek de mümkündür. Çünkü işimiz bu kişi nedir ve onun düşünce tarzından yararlanmamız gereklidir. Mesela düşüncesini benimsemediğimiz herhangi bir mezhebin taraftarıysa, bu mezhebin fikirlerini ona karşı temel ilkeler olarak kullanabiliriz. Hile 6 Kanıtı Varsayma Kanıtlanması gereken şeyi varsayarak gizli bir kanıtı varsayma yapılır. Bunun yolları şunlardır. 1- Başka bir isim kullanarak örneğin onur yerine itibar, bakirelik yerine erdem ya da birbirinin yerine geçen kavramlarla örneğin omurgalılar yerine kırmızı kanlı hayvanlar, 2- tartışmalı bir noktayı kabul edilebilir bir genellemeye katarak mesela tıbbın belirsizliklerle dolu olduğunu ileri sürerken tüm insan bilgisinin belirsizliğini varsaymak. 3. Eğer tersine iki şey birbirinden çıkarsanıyor ve bunlardan biri kanıtlanmak isteniyorsa diğeri varsayılır. 4. Eğer genel bir önerme ispatlanacaksa her bir tekil önermenin kabul edilmesi sağlanır. Diyalektik uygulaması üzerine Aristoteles'in topikinin son bölümünde iyi açıklanmış kurallar vardır. Hile 7 Bir anda çok soru sorma. Eğer tartışma biraz şiddetli ve biçimsel yol alıyorsa ve konuşmacılar birbirini tam olarak anlamak istiyorsa... İddiayı ortaya atan ve bunu kanıtlaması gereken kişi muhalifine sorular sorarak onun kabul ettiklerinden hareketle tezinin doğruluğunu gösterir. Bu erotematik öğrencilere sorular sormaya dayanan öğretme yöntemi öğretmenin konuşup öğrencilerin dinlediği akromatik yöntemin alternatifi yöntem özellikle antik dönemde çok kullanılmıştır şimdi ele aldığımız ve sonraki birkaç ile bu tekniği andırmaktadır. Bir anda yığınla geniş kapsamlı, ayrıntılı soru sorularak asıl kabul ettirilmek istenen şey gizlenir. Buna karşılık kabul edilenlerden çıkarılan argüman hızla öne sürülür. Çünkü bir şeyi yavaş anlayanlar konuyu tam olarak takip edemez, ve ispattaki olası hata veya boşlukları gözden kaçırır. Hile 8 Kızdırma Muhalifi kızdırmak Öfkeli kişi doğru yargıda bulunamaz ve avantajını fark edip kullanamaz. Onu açıkça haksızlıklar yaparak, rahatsız ederek ve haddini bilmez bir tavırla kızdırabiliriz. Hile 9 Soru sırasını karıştırma Sonuç çıkarmayı sağlayacak sorular düzgün bir sırayla sorulmaz. Tersine başka başka yerlere dağıtılır. Böylece muhalif nereye varmak istediğini bilemez ve tedbir alamaz. Ayrıca cevapların çeşitli niteliklerinden yararlanarak farklı hatta karşıt sonuçlar çıkarabiliriz. Bu izlediğimiz yol ve yöntem maskelediğimiz hile 4 ile benzerlik gösterir hile 10 zıttını sorma Eğer muhalifimizin tezimiz için olumlu yanıt almamız gereken sorulara bilerek olumsuz yanıt verdiğini fark edersek sanki olumlu yanıt almak istiyormuş gibi tezimizin aksi yönde sorular sormalıyız ya da en azından ikisini birden onun seçimine sunmalıyız Böylece hangi önermeye olumlu yanıt istediğimizi anlayamayacaktır Hiyle 11. Sonucu Sormama Bir tüme yaptığımızda muhalifimiz bunun için gerekli tekil durumları kabul etmişse, ona bu tekil durumlardan çıkan genel doğruyu kabul edip etmediğini sormaktan kaçınmalı, bunun yerine onu sonradan üzerinde anlaşılmış ve kabul edilmiş bir olgu olarak sunmalıyız. Çünkü zamanla muhalifimiz bunu kabul ettiğine kendi de inanmaya başlayacak. Tek tek özel durumlar hakkında sorulan ama tabi sonunda amaca varan çok sayıda soruyu hatırladıkları için dinleyiciler de öyle sanacaktır. Hile 12. İsim seçme Kendine as bir adı olmayan ancak metafor aracılığıyla belirtilebilen genel bir kavram söz konusuysa metaforu daha baştan iddiamıza elverişli şekilde seçmeliyiz. Mesela İspanya'daki iki siyasi parti köleler, hizmetkarlar ve liberaller olarak anılır ve tabi bu adlar liberaller tarafından seçilmiştir. Protestanlar hem bu adı hem de evanjenikler adını kendileri seçmiş, katolikler ise onlara sapkınlar demiştir. Aynı şey daha kesin bir anlam taşıyan nesne veya durum isimleri için de geçerlidir. Mesela muhalif herhangi bir değişiklik önerdiğinde bundan yenilik diye söz etmeliyiz. Çünkü bu kelime hoş karşılanmaz. Tabii öneriyi biz getirdiysek. Yapacağımız şey bunun tersidir. İlk durumda karşıtlığı anlatmak için mevcut düzen, ikincide ise köhnemiş yargı demeliyiz. Tamamen kasıtsız ve tarafsız birinin dinsel pratik ya da din sistemi kavramlarını kullanacağı yerde bunlara taraftar biri dindarlık, tanrıya adanmışlık derken karşı çıkan biri aynı şeylerden bağnazlık, kurafe diye söz edebilir. İspat edilmek istenen şey önceden sözcüye, isimlendirmeye katılır. Sonra analitik bir yargı halinde ortaya çıkarılır. Birinin... Emniyet altına almak, gözaltına almak dediğine muhalifi hapsatmak diyecektir. Çoğu zaman bir konuşmacı verdiği isimler aracılığıyla niyetini daha baştan ele verir. Biri ruhban sınıfı der, diğeri rahip takımı. Bütün hileler arasında bu en sık başvurulandır ve iç olarak kullanılır. Dinsel coşku, fanatizm Ahlak dışı davranış veya çapkınlık, zina, çift anlamlı fıkra, müstehcen fıkra, ödeme güçlüğü, iflas, etkide bulunma ve kişisel bağlantı yoluyla, rüşvet ve iltimasla, şükran ve takdir, iyi ödeme. Hile 13 Tezat sunma Muhalife tezimizi kabul ettirmek için karşı tezide sunup seçim yapmayı ona bırakmalı. Ama bu karşıtlığı çok çarpıcı şekilde dile getirerek onun paradoksa düşmesine yol açmadan tezimizi makul göstermeliyiz. Mesela bir gencin babasının söylediği her şeyi yapması gerektiğini kabul ettirmek istiyorsak şöyle sorarız. İnsan ebeveyninin söylediği her şeye karşı mı koymalı yoksa itaat etmeli? Ya da herhangi bir şey hakkında sık dendiğinde sık sözcüğünden az görülen durumları mı yoksa çok görülen durumları mı anlamamız gerektiğini sormalıyız. Muhalif çok diyecektir. Bu, siyahın yanına gri bir şey yerleştirince ona beyaz, beyazın yanına gri bir şey koyunca da siyah dememize benzer. Hile 14 Zafer narası atma Muhalifimize şöyle utanmazca bir oyun, Oynayabiliriz. Eğer birçok sorudan sonra hedeflediğimiz çıkarım yararına cevaplar ortada yoksa, istediğimiz vargayı sanki kanıtlanmış gibi zaferle öne süreriz. Eğer muhalifimiz çekingen ya da aptalsa ve biz de yüksek bir sesle saygısızca konuşuyorsak, bu hile gayet başarılı olur. Bu bir tür neden olmayan bir şeyi neden gibi alarak yanıltmadır. Hile 15 Tez Ekleme Eğer ortaya paradoksal bir önerme getirdiysek ve kanıtlamakta zorlanıyorsak, doğru ama doğruluğu çok da belirgin olmayan bir başka önermeyi kabul veya reddetmesi için muhalife sunarız ve sanki ispatı buradan çıkaracakmış gibi yaparız. Muhalif kuşkulandığı için yeni önermeyi reddederse bu yargısının saçmalığını gösterip zafer kazanmış oluruz. Yok eğer önermeyi kabul ederse, şimdilik akıllıca bir şey söylemiş olmanın avantajıyla çabamızı sürdürürüz. Ya da buna bir önceki hileyi ekleyerek paradoksumuzu kanıtladığımızı iddia ederiz. Böyle bir şey yapabilmek için aşırı derecede utanmaz olmak lazımdır. Ama bu hile yine de pratikte görülen bir şeydir. Bütün bunları içgüdüsel olarak yerine getiren kişiler de vardır. Hile 16. Zorluk çıkarma Muhalif bir iddia ortaya attığında bu iddianın herhangi bir şekilde onun daha önce söylediği veya kabul ettiği bir şeyle ya da övdüğü veya onayladığı bir ekol veya mezhebin ilkeleriyle ya da bu mezhep taraftarlarının eylemleriyle ya da kendi yaptığı veya kaçındığı şeylerle çelişip çelişmediğine bakmamız gerekir. Örneğin intiharı savunuyorsa hemen öyleyse neden kendini asmıyorsun diye bağırabiliriz. Ya da mesela muhalif Berlin'de bulunmanın hoş olmadığını söylemişse niçin ilk treni atlayıp burayı terk etmiyorsun diye çıkışı veririz. Zorluk çıkarmanın bir yolu mutlaka bulunabilir. Hile 17. Muhalifimiz bizi bir karşı kanıtla sıkıştırdığında, eğer konu bir çift anlamlılığa ya da herhangi bir başka duruma kaydırmaya uygunsa, daha önce hiç düşünmüş olmadığımız ince bir ayrım getirerek çoğunlukla kendimizi kurtarabiliriz. Hile 18. Tartışmayı kesme. Muhalifin bizi alt edebileceği bir argümantasyona giriştiğini fark edersek bunun olmasına izin veremeyiz. Onun girişimini sonuca ulaştırmasını engellemeli, bu tartışmayı zamanında kesmeliyiz. Tartışmayı ya hepten bitirmeli ya da başka yöne saptırmalı, muhalifi başka bir konuya yöneltmeliyiz. Kısacası devreye bir tartışma konusunda dönüşüm sokmalıyız. Hile 19. Genel düzeye kayma Muhalif bizi açıkça kendi iddiasının belirli bir noktasına karşı çıkmaya çağırdığında eğer söyleyecek pek bir şeyimiz yoksa konuyu iyice genel bir düzeye çekmeli ve sonra buna karşı konuşmalıyız. Mesela belli bir fizik hipotezinin neden kabul edilemeyeceğini söylememiz gerektiğinde insan bilgisinin yanılabilirliği üzerine konuşup buna pek çok örnek verebiliriz hile 20 Muhalifimizle tüm öncüllerimizi konuşup bunları kabul ettirdiğimizde ona bir de vargıyı sormaya kalkmamalıyız. Vargıyı doğuruca kendimiz çıkarmalıyız. Hatta öncüllerden herhangi biri eksikse onu da sanki kabul edilmiş varsayarak çıkarsamayı yaparız. Bu da bir neden olmayan bir şeyi neden gibi alarak yanıltma uygulamasıdır. Hile 21. Kendi silahıyla vurma. Muhalifin sadece görünüşte kalan veya sofistik bir argümana başvurduğunu fark ettiğimizde onu sahte ve yüzeysel oluşundan yararlanarak bertaraf edebiliriz. Ama daha iyisi muhalifin karşısına aynı derecede yüzeysel ve sofistik bir karşı argümanla çıkarak onu alt etmektir. Çünkü önemli olan gerçek değil, zafer kazanmaktır. Mesela muhalif bir insana yönelik argüman sunduğunda bunu kabul edilmiş olana göre bir karşı argüman sayesinde çürütebiliriz. Genellikle meselenin aslını uzun uzadıya tartışmak yerine fırsat çıktığında bir insana yönelik argüman getirmek kesinlikle daha kısa bir yoldur. Hile Hile 22 Önermeleri Özdeş Sayma Muhalif, tartışma konusu olan sorunun doğrudan çıkarsanabileceği bir şeyi kabul etmemizi isterse bunu bir petitio principii olduğu gerekçesiyle reddederiz. Çünkü hem muhalif hem de dinleyiciler tartışma konusuna çok yakın bir önermeyi kolayca onunla özdeş sanacaktır. Böylece muhalifimizin en iyi argümanını ortadan kaldırmış oluruz. Hile 23 İtiraz ve münakaşa iddiayı abartma eğilimi uyandırır. Yani muhalifimizi itirazlarla kışkırtarak aslında kendi uygun sınırları dahilinde doğru bir önermeyi, doğrunun sınırlarını geçecek ölçüde abartmasını sağlayabiliriz. Sonra da bu abartmayı çürüttüğümüzde sanki onun orijinal tezi çürütülmüş gibi görünecektir. Buna karşı kendimiz de dikkatli olmalı muhalifimizin itirazına kapılıp abartma ya da tezimizi esnetip genişletme yoluna sapmamalıyız. Çoğu zaman muhalifin kendi de iddiamızı kastetmediğimiz şekilde genişletmek için doğrudan çaba harcayacaktır. Böyle bir durumda onu derhal durdurmalı, iddiamızı kendi koyduğumuz sınırları içine çekmeliyiz. Ben bu kadarını söyledim, daha fazlasını değil. Hile 24. Sonuç Uydurma Sonuç uydurma, yanlış çıkarsamalarla ve kavramları çarpıtarak, muhalifin tezinden aslında hiç olmayan ve hiç kastetmediği saçma veya tehlikeli önermeler zorlayarak çıkarılır. Böylece sanki o tezden kendi aralarında ya da kabul edilmiş gerçeklerle çelişen önermeler çıkıyormuş gibi görünür. Bu görünüşteki dovaylı çürütme, yani bir şeyi karşıtının saçma ya da olanaksız olduğunu göstererek ispatlama yine bir neden olmayan bir şeyi neden gibi alarak yanıltma uygulamasıdır. Hile 25 Karşı örnek uydurma Bu hile bir örnek bir karşı örnek yoluyla gerçekleştirilen bir tür bir şeyi karşıtın saçma ya da olanaksız olduğunu göstererek ispatlamadır. Genel bir önerme ortaya koymak için çok sayıda özel durum gerektiren bu ispatlama veya tüme varım tersine önermeye uymayan tek bir durum onun bir kenara atılması için yeterlidir. Böyle bir duruma örnek itiraz denir. Mesela bütün geviş getiren hayvanlar boynuzludur tezi sadece deveyi örnek göstermekle çürütülmüş olur. Örnek bir genel doğrunun uygulanmaya çalışıldığı bir özel durumdur. Bu durum, o genel önermenin temel kavramı altında kapsanmak istenir ama onunla ters düşer ve böylece bütün önerme geçersiz olur. Ancak bu arada hata da yapılabileceğinden muhalifin getirdiği örnekler karşısında şunlara dikkat etmeliyiz. 1- Getirilen örneğin doğru olup olmadığına bakmak, bazı meselelerin tek doğru çözümü ortada gerçek olmayan bir durumun olduğudur. Mesela birçok mucize, hayalet öyküleri ve benzerleri böyledir. 2- Getirilen örneğin gerçekten öne sürülen genel doğrunun kavramı altında yaralıp almadığına bakmak. Bu bazen yalnızca görünüşte böyledir ve ancak kesin bir ayrımla açığa çıkar. 3- Getirilen örneğin öne sürülen genel doğruyla gerçekten çelişip çelişmediğine bakmak. Bu da çoğu zaman sadece görünüştedir. Hile 26. Gerekçeyi terse çevirme. Çok parlak bir amne de argümanın ters yöne çevrilmesi ve muhalifin argümanı ona karşı kullanabileceği zaman uygulanır. Mesela muhalif, o bir çocuk bazı şeylere göz yummak gerekir. Dediğinde söylenmesi gereken şöyledir. Tam da çocuk olduğu için cezalandırılmalı ki kötü alışkanlıklarını pekiştirmesin. İle 27. Öfkede zaaf arama. Muhalif getirdiğimiz bir argüman karşısında ansızın kızarsa bu argümanı daha büyük bir gayret ve ısrarla öne sürmeliyiz. Yalnızca onu kızdırmaya yaradığı için değil aynı zamanda muhtemelen düşünce silsilesinin zayıf bir yanına dokunmuş olabileceğimiz için, bu noktadan ona belki de umduğumuzdan daha fazla saldırıp zarar verebiliriz. Hile 28 Tribünlere oynama Bu hile, özellikle uzmanlar tarafından fazla bilgili olmayan dinleyiciler önünde tartışırken kullanılabilir. Eğer elimizde bir konuya yönelik Hatta bir insana yönelik argüman bile yoksa o zaman bir izleyicilere yönelik argümana başvurabiliriz. Yani itirazımız aslında geçersizdir ama bunu ancak bir uzman fark edebilir. Muhalifimiz uzmandır ama dinleyiciler değil. O zaman muhalif özellikle iddiasına yaptığımız itiraz onu gülünç duruma düşürüyorsa dinleyicilerin gözünde yenilmiş olur. İnsanlar zaten gülmeye hazırdır ve gülenleri kolayca kendi tarafımıza çekeriz. İtirazımızın geçersizliğini göstermek için muhalif, uzun açıklamalar yapmak ve bilimin ilkelerini veya başka temel hususları ele almak zorunda kalır. Bunlara kulak verilmesini sağlamak da hiç kolay değildir. Örnek, muhalif şöyle demiş olsun. İlk kayalık dağların oluşumunda, Granit ve diğer ilk kaya maddelerini içeren kütle yüksek ısı nedeniyle sıvı veya eriyik halindeydi. Sıcaklık yaklaşık 250 derece olmalıydı. Kütle onu örten deniz yüzeyinin altında kristalize olmuştu. Buna karşı o sıcaklıkta hatta 100 dereceden itibaren deniz suyu kaynamaya başlamış, buharlaşıp uçmuş olurdu diye bir izleyicilere yönelik argüman getirebiliriz. Dinleyiciler güler. Şimdi muhalif bizi alt etmek için kaynama noktasının sadece sıcaklığa değil atmosfer basıncına da bağlı olduğunu, deniz suyunun yarısı buharlaştığında bu basıncın çok yüksek olacağını ve suyun artık 250 derecede bile kaynamayacağını açıklamak zorundadır. Ama yapamaz. Çünkü bunun için fizikçi olmayanlara bilimsel bir konferans vermek gerekecektir. Hile 29 Saptırma Yenileceğimizi anlayınca bir saptırma yapabiliriz. Yani konuya aitmiş ve muhalifimize karşı bir argümanmış gibi görünen ama aslında çok farklı bir şeyi tartışmaya başlarız. Eğer saptırma yine de tartışılan konuyla biraz ilgili ise bu kısmen tevazuyla yapılabilir. Eğer konuyla değil de yalnızca muhalifle ilgili ise ancak yüzsüzlükle olur. Örnek, ben Çin'de doğuştan gelen asalet olmayışını ve devlet görevlilerinin sınavlar yoluyla belirlenmesini övdüm. Muhalifim ise doğuş ve soyla edinilen ayrıcalık gibi okumuş olmanın da devlet görevi yapabilme becerisi sağlamaya yetmediğini ileri sürdü. Tartıştık ve muhalifim, Başarısız kaldı. Bunun üzerine saptırmaya başvurarak Çin'de her sınıftan insana falaka cezası uygulandığını söyleyip bunu çok fazla çay içilmesine bağladı ve her ikisini de Çinlilerin olumsuz bir özelliği olarak sundu. Buna kendini kaptırıp konudan sapılmasına izin veren biri kazanılmış zaferin ellerinden kayıp gitmesine razı olmuş demektir. Eğer saptırma tamamen araştırma konusunun dışına çıkıyorsa utanmazca ve saygısızca olur. Örneğin, evet siz bir de şunu iddia ediyorsunuz gibi. Zira burada belli ölçüde kişiselleştirme yapılmaktadır. Kişiselleştirme son hilenin konusudur. Buradaki saptırma son hile olarak ele alacağımız kişiye yönelik argüman ile insana yönelik argümanın tam ortasında bir yerde durmaktadır. Bu hilenin ne kadar doğuştan bilinen bir şey olduğu, sıradan insanlar arasındaki her atışmada kendini belli eder. Taraflardan biri diğerine kişisel suçlama getirirse, o kişi buna cevap verip çürütmez. Bunun yerine o da birinciye yönelik kişisel suçlamalar yapar. Kendisine yönelik suçlamaları havada bırakır ve böylece aslında itiraf etmiş olur. Kartacalılara, İtalya'da değil, Afrika'da saldıran Scipio gibi yapar. Bu tür saptırmalar savaşlarda bazen işe yarar ama kavgada iyi değildir. Çünkü suçlamalar havada kalır ve dinleyici iki tarafında tüm kötülüklerinden haberdar olur. Tartışmada ancak ehveni şer olarak elde daha iyi bir şey yoksa kullanılabilir. Hile 30 neden yerine otorite gösterme Otoriteye bağlı argüman Sebep veya gerekçe yerine muhalifin bilgi derecesine göre bir otoriteye başvurmak Seneca herkes inancı yargıda bulunmaya tercih eder demiştir. Yani eğer muhalifimizin saygı duyduğu bir otoriteden yararlanabiliyorsak işimiz kolaydır. Muhalifin bilgi ve yetileri ne kadar sınırlıysa bu otoritelerden o kadar fazla bulabiliriz. Ama eğer bilgi ve yetileri birinci sınıfsa, onun için geçerli otorite çok azdır veya hemen hemen hiç yoktur. Belki kendisine yabancı, bilim, sanat ve zanaat alanlarından uzmanların otoritesini kabul edebilir ama buna da şüpheyle bakar. Diğer yandan sıradan insanlarsa, her türden uzman karşısında, derin bir saygı duyar. Profesyonellerin aslında yaptıkları işi değil, sağladıkları kazancı sevdiğini bilmezler. Farkında olmadıkları bir şey de öğreten kişinin öğrettiği konu hakkında nadiren tam bir bilgi sahibi olacağıdır. Çünkü konusunu tam anlamıyla araştıran kişinin çoğunlukla öğretmek için zamanı kalmaz. Sıradan insan kitlesinin saygı duyduğu otoriteler çok olduğu için Elimizde en uygunu olmasa bile sadece görünüşte uygun birini seçebilir, onun başka bir bağlamda veya başka şey kast ederek söylediklerinden yararlanabiliriz. Muhalifin hiç anlayamadığı otoriteler en etkili olanlardır. Eğitimsiz kişiler Yunanca ve Latince ifadelere karşı özel bir saygı duyar. Otoriteleri gerekli durumlarda yalnızca bağlamı kaydırarak değil, Doğruca çarpıtarak da aktarabiliriz. Hatta tamamen kendi icadımız olan bir şeyler uydursak da olur. Nasıl olsa çoğunlukla muhalifin elinde kitap bulunmaz. Olsa bile açıp bakacak hali yoktur. Buna en iyi örnek diğer vatandaşlar gibi evinin önünde yolu taşla kaplama yükümlülüğü olan ama bunu yapmak istemeyen Fransız Kourouk İncil'den alıntı yapmasıdır onlar titrese de ben titremeyeceğim bu kadarı Belediye başkanını ikna etmeye yetmiştir genel önyargılarda otorite olarak kullanılabilir Çünkü çoğu kişi Aristoteles gibi düşünür çok kişinin inandığı bir şey var demektir gerçekten de insanlar genel kabul gördüğüne inandırıldıkları bir fikri ne kadar saçma olursa olsun kolayca benimserler hem sen hem düşüncelerini hem de eylemlerini etkiler. Çoban nereye götürürse oraya giden koyunlar gibidirler. Onlar için ölmek düşünmekten daha kolaydır. Bir düşüncenin yaygınlığının bu kadar etkili olması çok gariptir. Çünkü aslında kendilerine bakarak böyle bir fikrin nasıl hiç akıl yürütmeden ve yalnızca örneği taklit ederek kabullenildiğini görebilirlerdi. Ama göremezler. Çünkü kendini tanıma onlarda tamamen eksiktir. Sadece seçkinler Plato ile birlikte şunu söyler. Çoğunluğun çok görüşü olur. Yani sıradan insanların kafası saçmalıklarla doludur ve bunları süpürüp temizlemek çok zordur. Ciddi konuşmak gerekirse bir düşüncenin yaygınlığı onun doğruluğunun kanıtı değildir. Hatta doğru olma ihtimalini arttırmaz bile. Bunun tersini ileri sürenler, şunları bar saymak zorundadır. 1- Zaman geçtikçe yaygınlığın kanıtlama gücü zayıflar kaybolur. Yoksa bir defa evrensel doğru sayılmış bütün eski hataları yeniden kabul etmek, mesela Folemius'un sistemine dönmek veya bütün protestan ülkelerde katolikliği geri getirmek gerekecekti. 2- Uzamdaki uzaklaşmanın da aynı etkiyi yapması gerekir. Yoksa Budizm, Hristiyanlık ve İslam taraftarları düşüncelerinin evrenselliği konusunda sıkıntıya düşerdi. Evrensel düşünce denilen şeye dikkatle bakınca onun aslında sadece iki ya da üç kişinin görüşü olduğunu anlarız. Böyle genel geçer bir görüşün nasıl oluştuğunu incelemek bunu açıkça gösterecektir. Böyle bir düşünceyi önce iki veya üç kişi varsaymış ya da formüle edip öne sürmüştür. Başkaları da iyi niyetle onlara güvenir, bunun yeterince sınadıklarına inanır. Söz konusu iki veya üç kişinin gerekli yetiye sahip olduğu ön yargısıyla birileri bu fikri kabul eder. Sonra da onlara güvenen, tembellik nedeniyle titiz ve zahmetli bir sınamaya girişmektense fikre hemen inanmayı eğleyen birçok kişi daha çıkar. Böylece tembel ve saf taraftarların sayısı Günden güne büyür. Fikre verilen destek iyice arttığında daha sonraki yandaşları bunu onun sağlam ve ikna edici gerekçeleri olmasına bağlar. Geri kalanlar da herkesin doğru saydığı bir şeye karşı çıkarak bütün dünyadan daha akıllı olmak isteyen şımarık ve huzursuz tipler damgasını yememek için bu genel geçer fikri kabul etmek zorundadır. Şimdi taraftarlık artık bir görev haline geldiğinden, düşünüp yargıda bulunabilecek olan birkaç kişi de ister istemez susar. Bu noktada kendi düşünce ve yargısını geliştirme kapasitesi hiç bulunmayan, başkalarının görüşlerini tekrarlayan kimselerin konuşmasına izin vardır sadece. Üstelik bu kişiler söz konusu düşünceleri savunurken alabildiğine gayretkeş bir o kadar da çünkü farklı düşünenlerden nefret etmelerinin nedeni, onların başka bir görüşü savunuyor olması değil, kendi fikir ve yargılarını oluşturmaya kalkışmalarıdır. Oysa kendileri böyle bir şeye asla girişebilmiş değillerdir ve aslında bunun farkındadırlar. Kısacası düşünebilenler çok azdır ama herkes fikir sahibi olmak ister. Kendileri düşünmek yerine başkalarının hazır fikirlerini almayıp da ne yapsınlar? Ama işler böyle yürüyorsa yüz milyonlarca insanın fikrinden ne olacak? Tıpkı aynı tarihsel oğluyu yüzlerce tarihçinin yazmış olması ama sonra hepsinin bunu birbirinden aldığının kanıtlanması ve aslında tek bir kişinin ifadesinden başka bir kaynak bulunmadığının anlaşılması gibi. Ben söylerim, sen söylersin. Ama sonunda o da söyler ve söylenmiş bunca şeyden sonra ortada yalnız söylenmiş şeyler vardır. Göte Yine de sıradan insanlarla tartışırken genel geçerli düşünceden otorite olarak yararlanabiliriz. Zaten böyle iki kişi kapıştığında her ikisinin de çoğunlukla seçtiği silahın otoriteler olduğunu görüyoruz. Bu onların saldırı silahıdır. Eğer daha akıllı biri böyleleriyle uğraşmak zorunda kalmışsa en iyisi işin kolayına kaçıp onun da aynı silah başvurması ve otoriteleri düşmanın zayıf yönlerini açığa çıkaracak şekilde seçmesidir. Çünkü akli argüman silahı karşısında düşünmeme ve yargıda bulunmama sularına dalmış olan muhalifi derisi nasır kaplı Siegfried gibi Düşüncesizlik ve kararsızlık çamuruna bulanmıştır. Mahkemede sadece otoritelere dayanarak tartışılır. Yasaların kesin olarak belirlenmiş otoritesine, yargıda bulunma yetisinin yapması gereken uygun yasayı, yani o özel durumda başvurulacak otoriteyi bulmaktır. Ama diyalektik yine de kendi alanına sahiptir. Gerektiğinde ele alınan durumla yasa, aslında tam olarak birbirine uymuyorsa, Görünüşte uyuncaya kadar çekiştirilir. Eğilip bükülürler. Bunun tersi de mümkündür. Hile 31. Anlamazdan gelme. Muhalifin ileri sürdüğü argümanlara ne cevap vereceğimizi bilemediğimizde, ince bir ironi ile yargıda bulunma yeteneğimiz olmadığını söyleyebiliriz. Bu sizin söylediğiniz, benim zayıf anlama gücümün ötesindedir. Doğru olabilir ama ben anlayamıyorum ve bir yargıda bulunmaktan imtina ediyorum. Böylece dinleyiciler gözünde itibarımızı koruyarak bir yandan da muhalifin söylediklerinin saçma olduğunu ima etmiş oluruz. Örneğin saf aklın eleştirisi çıktığında, daha doğrusu adını duyurmaya başladığında eski eklettik ekole bağlı birçok profesör kitabı anlamadıklarını açıklamış, böylece eserin işini bitireceklerini sanmışlardı. Ama sonra yeni ekolün bazı savunucuları onlara haklı olduklarını, Kant'ın kitabını gerçekten de anlayamadıklarını gösterince kendileri de hiç de iyi hissetmediler. Bu hileyi sadece dinleyicinin gözünde muhalifinden daha üstün bir konuma sahip olduğundan emin kişiler, Kullanabilir. Mesela bir profesör, bir öğrencinin karşısında. Aslında bu, önceki hilenin özel bir halidir. Kişinin gerekçeler sunmak yerine kendi otoritesini kötü bir tarzda dayatmasıdır. Karşı vuruş şöyledir. Özür dilerim ama sizin gibi keskin zekalı biri için bunu anlamak şüphesiz çok kolay olmalı. Belli ki sorun benim kendimi kötü ifade etmiş olmamda. Bunu dedikten sonra konuyu muhalif ister istemez anlayana ve daha önce gerçekten anlamamış olduğu ortaya çıkana kadar yüzüne karşı ısrarla vurgularız. Böylece öcümüzü aldık. Muhalif bizim saçmaladığımızı ima etmek istedi. Biz onun kavrama kıtlığını kanıtladık. Tabii her ikisi de en büyük bir nezaketle gerçekleşti. Hile 32 Etiketleme. Muhalifin karşımıza çıkardığı bir iddiayı kısa yoldan saf dışı bırakmak ya da en azından üzerine şüphe gölgesi düşürmek için onu nefret edilen bir kategoriye dahil ederiz. İddianın bu kategoriyle sadece hafif bir benzerlik veya başka iğreti bir bağlantı içinde görünmesi yeterlidir. Mesela bu maniheizmdir diyebiliriz veya bu aryanizmdir veya bu Pelagiusçuluktur, idealizmdir, Spinozizmdir, Panteizmdir, Brownculuktur, Naturalizmdir, Ateizmdir, Rasyonalizmdir, Spiritualizmdir, Mistizmdir gibi. Bunu yaparken iki şeyi varsayarız. 1- Bu iddianın gerçekten söz konusu kategoriyle özdeş olduğu veya en azından onun içinde yer aldığı dolayısıyla hemen atılırız. Vay! Bu tanıdık bir şey. Ve 2. Bu kategorinin önceden çürütülmüş olduğu ve doğru tek bir kelime bile içermediği. Hile 33. Sonucu inkar etme. Bu teoride doğru olabilir ama pratikte yanlış. Bu yanıltma ile nedenler kabul edilirken sonuçlar inkar edilmekte, böylece Nedenden sonuca götüren çıkarsama zorlayıcıdır, kuralıyla çelişkiye düşünmektedir. Önerme bir imkansızlığa dayanır. Teoride doğru olan, pratikte de doğru olmak zorundadır. Eğer pratikte karşılığını bulamıyorsa, teoride bir hata var demektir. Herhangi bir şey gözden kaçmış, hesaba katılmamıştır. Dolayısıyla teoride de yanlıştır. Hile 34. Zayıf noktada ısrar etme Eğer muhalif bir soru veya argümana doğrudan cevap veya karşılık vermiyor, bunun yerine karşı bir soru veya dolaylı bir cevap getiriyor veya konu dışına sapıyor ve konuşmayı başka yöne çekmeye çalışıyorsa, bu bizim zayıf bir noktaya dokunduğumuzun kesin bir işaretidir. Muhalifimiz göreceli bir sessizlik içindedir. Dolayısıyla karşımıza çıkan zaafın gerçekte ne olduğunu bilmediğimizde bile bu noktayı zorlamayı sürdürmeli, muhalifin uzaklaşma çabasına izin vermemeliyiz. Hile 35 Taraf tutma Bu hile uygulanabilir olduğu anda diğer hepsini gereksiz kılar. Nedenler göstererek akla hitap etmek yerine güdüler üzerinden iradeye etki etmeye çalışırız. Bunu yaptığımızda savunduğumuz düşünce tımarhaneden çıkma bile olsa, muhalifi ve onunla aynı eğilimdeki dinleyicileri hemen kendi yanımıza çıkarız. Çünkü çoğunlukla bir dirhem, irade, 100 kilo kavrayış ve akıldan daha ağır çeker. Tabii bu sadece özel koşullar altında mümkündür. Muhalifin savunduğu görüşün geçerli olması halinde kendi çıkarına ciddi bir zarar vereceğini ona hissettirebilirsek ihtiyatsızlık edip üstlendiği bu görüşü elinde kor varmış gibi fırlatıp atacaktır. Mesela bir papaz felsefi bir dogma savunuyor diyelim. Bunun kilisesinin temel bir dogmasıyla çeliştiğine dikkati çekildiğinde hemen vazgeçer. Diyelim ki bir toprak sahibi İngiltere'de makineleşmenin çok iyi bir şey olduğunu savunuyor. Bir buhar makinesinin çok sayıda insanın işini yapabildiğini vurguluyor. Kendisine yakında arabaların da atlar yerine buharla çalışan makineler tarafından çekileceği o zaman sahip olduğu çok sayıda damızlık atın fiyatının iyice düşeceği anlatıldığında bakın ne olacak. Bu gibi durumlarda genellikle oluşan duygu şudur. Kendimize haksızlık eden bir yasa çıkarmak ne düşüncesizliktir. Dinleyiciler bizimle aynı tarikat, esnaf birliği, iş yeri, kulüp ve benzeri mensubuysa ama muhalif değilse yine aynı şey geçerlidir. Muhalifin tezi istediği kadar doğru olsun. Biz bu tezin bağlı bulunduğumuz cemiyetin, mesela esnaf birliğimizin ortak çıkarlarına aykırı olduğunu belirtince, bütün dinleyiciler muhalifin argümanlarını mükemmel bile olsalar zayıf ve zavallı, Bizimkileri ise ne kadar içi boş olsa da doğru ve yerinde bulacaktır. Koro halinde bizden yana seslerini yükseltirler, muhalifimiz ise rezil olmuş halde uzaklaşmak zorunda kalır. Ama dinleyiciler çoğunlukla gerçekten ikna oldukları için böyle tavır aldıklarına inanırlar. Çünkü kendimize yararı olmayan ne varsa genellikle akla aykırı görünür. Anlama yetimiz, yağsız yanan bir lamba değildir. Tutkularla beslenir. Bu hile, ağacı kökünden kavramak diye de tanımlanabilir. Yaygın adı ise, faydaya bağlı argüman. Hile 36. Laf kalabalığı yapma. Muhalifi, saçma sözlerle, ağız kalabalığıyla şaşkına çevirmek, sersemletmek. Bu hileyi mümkün kılan şudur. İnsan, Genellikle sözler duyduğunda inanır ki, bunun taşıdığı bir anlam olsa gerek. Öte, fast bir. Eğer muhalif kendi zayıflığının farkındaysa, arada sırada anlamadığı şeyler duymaya ve anlamış gibi yapmaya alışkınsa, ciddi bir yüz ifadesiyle gevezelik ederek, güya, bilgitçe ve derin anlamlı görünen bir yığın saçmalık anlatır. Böylece onu etkileyip işitme, görme ve düşünme imkanını elinden alırız. Üstelik bu laf kalabalığını tezimizin tartışma götürmez ispatı gibi gösterebiliriz. Son zamanlarda bazı filozofların bütün Alman kamuoyuna karşı bu hileyi büyük bir başarıyla uyguladıkları biliniyor. Ama bu yeni örnekler iğrenç olduğu için biz Goldsmith Wakefield papazı bölüm 7'den eski bir örnek verelim. Haklısın Frank diye bağırdı toprak sahibi. Güzel bir kız şu alemin bütün papazlarına bedel değilse ben de şu bardağın içinde boğulayım. O aldıkları ondalıklar, çevirdikleri dolaplar uydurup göz boyamadan şeytanca bir dolandırıcılıktan başka nedir ki? Hem ben bunu ispat ederim. Umarım edersiniz dedi oğlum Moses yüksek sesle. Hem ben diye devam ettim. Size cevap verebileceğimi düşünüyorum. Harika bayım diye bağırdı toprak sahibi. Hemen sırtını dönüp etraftakilere eğlenceye hazır olmalarını işaret etti. Eğer konuyu ciddiyetle ele almak istiyorsanız ben bu işe hazırım. Ve önce şunu söyleyin, Analojik bir çalışma mı istersiniz? Diyolojik mi? Rasyonel bir çalışma istiyorum dedim o ses. Memnuniyetle etrafına bakarak bu da iyi. ''Dedi toprak sahibi ve ilkin her şeyden önce umarım şunu reddetmezsiniz ki var olan her şey vardır. Bunu kabul etmezseniz devam edemem.'' ''Peki'' dedi Moses, ''Sanırım bunu kabul edebilirim. Hem çok da eşime yarar.'' ''Ben de öyle umuyorum.'' diye cevap verdi karşısındaki. ''Kabul edersiniz ki parça bütünden küçüktür. Bunu da kabul ediyorum. Hem doğru hem de akla uygun.'' Umarım, diye devam etti toprak sahibi. Şunu da reddedemeyeceksiniz. Bir üçgenin üç açısı iki dik açıya eşittir. Bu besbelli bir şey, diye yanıtladı diğeri ve memnuniyetle etrafa bakındı. Güzel, toprak sahibi çok hızlı konuşuyordu. Şimdi öncüler belirlendiğine göre, şuna dikkat çekerim ki, kendi adına var olan şeylerin zincirlenmesi karşılıklı bir, çifte ilişkiye yönelip doğal olarak problematik bir diyalojizm meydana getirir ve bu da belli ölçüde kanıtlar ki, ruhaniliğin özü ikinci, frad ile göndermeyle açıklanabilir. ''Dur hele dur'' diye bağırdı diğeri. ''Bunu kabul etmem. Böyle heterodoks doktrinlere boyun eğeceğimi mi sandınız?'' ''Ne?'' Toprak sahibi sanki heyecanlanmış gibi cevap vermişti. ''Boyun eğme falan değil.'' Sadece şu açık soruma cevap verin. Aristoteles göreceli şeylerin bağlantı içinde olduğunu söylerken haklı mıydı? Elbette. Eğer öyleyse dedi toprak sahibi. Tam sorduğum şeyi yanıtlayın. Benim örtük kıyasımda ilk kısmındaki analitik incelemeyi secundum kuat mı yoksa kuat minus mu yetersiz buluyorsunuz ve bana hemen nedenlerinizi bunu neye dayandırdığınızı söyleyin. ''Bunu reddetmek zorundayım. Söylediklerinizle neyi kanıtlamak istediğinizi tam anlayamadım ama tek ve basit bir teze indirgenirse herhalde bir cevabı bulunur.'' ''Tabii bayım.'' diye yanıtladı bunu toprak sahibi. ''Ben sizin en sadık hizmetkarınızım ama görüyorum ki sizi argümanlarla donatmamı istiyorsunuz. Üstüne de biraz akıl eklememi. Olmaz bayım bunu protesto ediyorum.'' Çok fazla şey istiyorsunuz. Bunun üzerine bir kahkaha koptu. Moses'e gülüyordu herkes. Zavallı, bir grup keyfi yerinde insan arasında tek mutsuz kişiydi. Bütün muhabbet boyunca ağzından tek bir sözcük daha çıkmadı. Hile 37 Yanlış kanıttan yararlanma Aslında ilk hilelerden biri olması gerekirdi. Muhalifimiz aslında haklı olduğu halde Sadece şans eseri kötü bir kanıt seçtiyse Bu kanıtı kolayca çürütür Sonra da bunu bütün tezin çürütülmesi olarak sunarız Esas itibariyle yaptığımız Bir insana yönelik argümanını Bir konuya yönelik argüman gibi göstermektir Muhalifin ve etrafındakilerin aklına Daha doğru bir kanıt gelmezse tartışmayı kazanırız Mesela biri Tanrı'nın var olduğuna dair kolayca çürütebilen ontolojik kanıtı ileri sürdüğünde durum böyledir. Bu, kötü avukatların kolay bir davayı kaybetmesi gibidir. Dava konusuna uymayan bir yasa maddesine başvururlar, uygun madde akıllarına gelmez. Son Hile 38. Kişiselleştirme Muhalifimizin üstün olduğunu görüp haksız çıkacağımızı fark edince işi kişiselleştirerek hakaret, saygısızlık ve kabalığa başvurabiliriz. Kişiselleştirme, tartışma konusundan ayrılarak muhalifin üzerine gitmek, bir şekilde onun kişiliğine saldırmaktır. Bunu insana yönelik argümandan ayırmak üzere kişiye yönelik argümen olarak adlandırıyoruz. Argüman, insana yönelik konu hakkında nesnel tartışmadan uzaklaşmakla birlikte Muhalifin bununla ilgili söylediklerine ve kabul ettiklerine yönelir. Oysa kişiselleştirme yaparken konuyu tamamen terk eder, saldırıyı muhalifin şahsına yöneltiriz. Yaralayıcı, kötücül, aşağılayıcı ve kaba oluruz. Bu, tinsel gücün bedenselliğe ya da hayvaniliğe başvurmasıdır. Kişiselleştirme çok sevilen bir yoldur. Çünkü herkes kolayca yapabilir ve bundan dolayı çok kullanılır. Asıl soru böyle saldırılara nasıl karşılık vereceğimizdir. Eğer biz de aynı yönteme başvurursak çok geçmeden kendimizi bir dövüş veya düellonun ortasında ya da bir hakaret veya yaralama davasında buluruz. Öte yandan kendimiz kişiselleşmezsek bunun yeteceğini sanmak da büyük bir yanılgı olurdu. Çünkü sakin bir tavırla muhalifimize haksız olduğunu yani yanlış yargıda bulunduğunu ve yanlış düşündüğünü gösterirsek, onu kaba ve hakaret dolu bir ifadeyle yapacağımızdan daha çok gücendiririz veya kızdırırız. Neden? Çünkü Hobbes'un dediği gibi, tüm büyük keyif ve sevinçler, insanın kendini onlarla kıyaslayarak üstün göreceği kişiler olmasına bağlıdır. Hiçbir şey kibrin tatmininden önemli değildir ve hiçbir yara insanın canını, Kibrin yaralanması kadar yakmaz. Onur yaşamdan daha önemlidir gibi değişler de bundan kaynaklanır. Kibrin tatmin edilmesi esas itibariyle kişinin kendini başkalarıyla kıyaslaması yoluyla olur. Bu kıyaslama her bakımdan yapılabilir ama özellikle tinsel, zihinsel güç alanında önemlidir. Dolayısıyla en etkili ve kuvvetli şekilde tartışmalarda gerçekleşir. Tartışmada yenilmiş olanın kendisine hiç haksızlık yapılmış olmasa bile kırılıp öfkelenmesi ve son çare olarak bu hileye başvurması da işte bu yüzdendir. Böyle bir şeyden sadece nezaketle kurtulmamız mümkün değildir ama tam bir soğukkanlılık çok yardımcı olur. Muhalif işi kişiliğe dökmeye başladığında sakince bunun tartışma konusuyla ilgisi olmadığını söyleriz ve hemen asıl meseleye dönerek hakaretlerini aldırmadan muhalifin görüşünün yanlış olduğunu kanıtlamaya devam ederiz. Tıpkı Temistokles'in Evrubbe dese dediği gibi bana vur ama dinle. Ama tabi bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. Onun için güvenli karşı önlem Aristoteles'in Topika'nın son bölümünde ortaya koymuş olduğu gibidir. İlk karşına çıkanla tartışma Yalnızca, iyi tanıdığın, saçma sapan şeyleri savunmayacak kadar anlama yetisine sahip olduğunu ve utanılacak durumlara düşmeyeceğini bildiğin kişilerle tartış, otoritenin dikte ettiklerine göre değil, nedenlere, gerekçelere dayanarak tartışmayı bilenlerle, sunulan nedenleri dinleyip dikkate alanlarla ve nihayet gerçeğe değer veren, Karşı tarafın ağzından bile olsa iyi nedenleri memnuniyetle dinleyen ve doğruyu karşı taraf söylediğinde, yani kendisi haksız olduğunda da bunu hazmedebilecek kadar adalet duygusuna sahip olanlarla tartış. Demek ki 100 kişi içinde tartışmaya layık, bir kişi bile zor çıkar. Geri kalanı ise bırakın ne isterlerse onu konuşsunlar. Çünkü budalalık insan hakkıdır. Voltaire'in dediğini de hatırlayalım. Barış gerçekten daha değerlidir. Ve bir Arap atasözü susma ağacının meyvesi barıştır. Aslında akılların karşılaşması, çarpışması olarak tartışma çoğu zaman karşılıklı yararsalar. Kendi düşüncelerimizi düzeltmeye, yeni görüşler üretmeye olanak verir. Ama bunun için tartışmacıların... Bilgi ve zihin gücü bakımından birbirine oldukça yakın düzeyde bulunması gereklidir. Birinin bilgisi eksikse her şeyi anlayamaz seviyeli değildir. Zihin gücü yetersizse bunun getirdiği kızgınlık onu sahtekarlığa, hilekarlığa veya kabalığa sürükleyecektir.